Halk Takvimi Hazırlayan ve sunan Kansu Şarman Merhaba Halk takviminin ikinci programında birlikteyiz. Önceki sezon Jules Türkçedeki serüvenini anlattığımız balonla 25 hafta programında bir yayın dönemi boyunca bu mikrofonda buluşmuştuk. Yeni yayın döneminde de açık derginin içindeki bu köşeyle her hafta halk takviminin gösterdiği bilgileri, notları, atasözlerini, tarihi olaylara etkilerini konuşacağız. Geçen haftaki programda XM Mavi Tuna ile neler konuşacağımız üzerine sohbet ederken pastırma yazından bahsetmiştik. 8 Kasım'da yani geçen Perşembe günü başlayan pastırma yazı sıcaklarından bahsederken biraz erken başladı galiba demiştik. Gerçekten de öyle oldu sanırım çünkü yarından itibaren soğuk günler başlıyormuş. Hakikaten pastırma yazı bazı yıllar Ekim ayı sonunda başlayıp Kasım ortasında sona eriyor. Bazı yıllarda da Kasım ayının ilk haftasından hemen sonra başlıyor. E, hatta hiç görülmediği yıllar da oluyormuş. Yani genel olarak birkaç gün veya on gün civarı devam ediyor. Geceler serin olsa da gündüzleri güneşli ve bir miktar rüzgarlı geçiyor. Yapılan araştırmalara göre pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkıyormuş. Halk arasındaki söylencilerden biri de pastırma yazının adının aslında pastırma ayazı olduğu. Bu mevsimde gündüzler sıcak, geceler ise ayaz. Eskiden Kasım ayazında kurtulan etlerin daha lezzetli olduğu inancıyla bu mevsimdeki ayaza pastırma yazı demişler. Yani gündüzlerin sıcağına pastırma yazı, gecelerin ayazına da pastırma yazı dendiği rivayet olunuyor. Şimdi önümüzde 16 Kasım'la itibaren haşeratın gizlenmeye başlaması var ki artık kış soğuklarının başladığının da göstergesi sayılıyor. Geçen haftaki programda bahsetmiştim. Bu programda size halk takvimine kaynak olan yayınlardan ve bu konuda çalışmalar yapan uzmanlardan bahsedeceğim diye. Hazır kış başlıyorken bunlardan ilkini bugün gerçekleştirelim. Halk takvimi ve Halk Meteorolojisi üzerine uzun yıllardır çalışan ve önümüzdeki ilkbaharda bu konudaki çalışmaları Doğan Kitap tarafından yayınlanacak olan Ergün Veren hocamız var telefonun diğer ucunda. Kendisi Atlas dergisi için de geçen yıl kapak konusu olarak Anadolu'da halk takvimi makalesini kaleme almıştı. Ergün Bey merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim Kansu Bey sen nasılsınız? Sağ olun şimdi e, halk takvimi e, bölümündeyiz açık dergi programının. E, biraz önce bahsettim. Doğan Kitap'tan çıkacak olan kitabınızla ilgili artık evet. sadece 2-3 ay kaldı sanırım. Ne olacak adı? Adını Anam Babam Hesabı koyduk. Farklı ve değişik bir isim olacak. Etkili evet. bir isim olacak. Nasıl, nasıl aklınıza geldi? Bu bizim aklımıza gelen değil. Anadolu'da geleneği yaşayan insanlarımızın halk takvimine verdikleri isimlerden biridir. İşte Anam Babam Hesabı olarak geçer. Kimi yerlerde. Ee, ve bu hesabın e, kesinlikle tuttuğuna inanır Anadolu insanı. Özellikle çiftçimiz, köyde yaşayanımız, kırsal kesimde yaşayanımız. Biz de buradan hareketle e, anam babam hesabı dedik. E, bir yandan da e, annelerimize ve babalarımız olan vefa borcumuzu da bir şekilde e, üstü kapalı dile getirmiş olduk. Ee, peki şimdi e, aslında sizin çalışmalarınızdan e, aldığımız ilhamla bu köşeyi hazırlıyoruz. Estağfurullah, ee, estağfurullah. Şimdi... E, Önümüzdeki haftalarda başka konuklarımız da olacak ama sizinle başlamışken hazır halk takviminin de iki ana parçasından Kasım günleri başlamışken evet, başladım, biraz başladım. o günlerle ilgili Kasım günleriyle ilgili ne kadar sürer pastırma yazını bitirmek üzereyiz galiba ne bekliyor? Yok bizleri? daha pastırma yazına da yeni başladık yani hesabı takvime göre. Hay ben e, biraz sıcaklıkların gidişine göre söyledim. Takvim'e göre aslında sekiz 8... hakçısınız. Zaman zaman kayabiliyor. İsterseniz sorunuzdan başlayalım. E, Kasım günleri Kasım ayının sekizinde başlar. Yıl ikiye bölünür. Anadolu halk takviminde e, hıdır hızır günleri. Kasım günleri olarak Kasım günleri 8 Kasım'da başlar 5 Mayıs'a kadar sürer. 6 Mayıs'ta Hidrellez Elez başlamasıyla birlikte de Hızır günleri adı verilen yılın iki dönemi, ikinci dönemi başlar. Kasım günlerinin başlamasında ölçüt olarak Ülker Yıldızı'nın görünmesi kabul edilir Hı. Anadolu'da. Ülker Yıldızı göründü ve bunun üzerine artık biz Kasım günlerini başlamış kabul ediyoruz. Kasım günlerinde neler yaşayacağız? 180 gün sürer aşağı yukarı. 179-180 gün sürer. Şubat ayının 28 veya 29 olması durumuna göre. Ee, Haşerat bizlenecek soğukların ilk işaretidir. Arkasından Şebi Yelda'nın yani 21 e, Aralık'taki Şebi Yelda'da geceler uzarken aşıklar Ficra'nın ısrabını yaşayacaklar. Karakış, Erbayin, Karakoncalos, 12 gün arası e, Hamsin, Cemreler... Beyleklerin gelişi, 42. Yağmurları, Berdalacuz Sonra Nevrus koskavuran Fırtınası, Çaylak Fırtınası, Dokuzlar Lale Vakti Ebril Beşi Sitte'yi sevir derken Kıdrellezi bulacağız Peki e, şimdi onların Zamanı geldiğinde sizi yeniden evet. konu alacağız hocam ama evet. e, Şu pastırma yazı pastırma e, içinde yazı, bulunduğumuz evet. Pastırma yazından biraz bahsedelim mi Tabi tabi Pastırma yazı, Fukara yazı, Kestane yazısı veya işte Pastırma yazısı olarak da e, tanımlanan e, mevsimsiz sıcak döne, sıcaklar dönemidir. E, 11 Kasım-25 Kasım arasında e, yaşandığı kabul edilir. Fakat bu önce de başlayabilir, e, 25 Kasım'dan sonrasında sarkabilir. E, pastırma yazı deyince e, birçok e, yeni dönem gencimiz, kolektif müzik grubunun dördüncü albümünü hatırlarlar. Ya da Yılmaz Erdoğan'ın hani şu. Böylesi zamansız, güneşli, umulmadık mavi günlerde dizelerini içeren e, pastırma yazışı şiirini hatırlarlar ama bu e, pratiğin benzeri Anglo-Amerikan kültüründe Indian Summer e, yani Kızılderili yazı adıyla, yazı adıyla da e, bilinir. E, kış ayda mı yaşamak zordur e, Anadolu'nun e, yağışlı ve sert soğuk günlerinde? İnsana da zordur, hayvana da zordur aslında. Geleneği yaşayan Anadolu insanının son şansıdır pastırma yazı dönemi. Bu dönemde ne olur? İşte sucuk, kıyma, pastırma gibi etli yiyecekler, e, unlu yiyecekler. E, bu dönemde tamamlanır eksikler. Ağaçların kuru dalları kesilir, e, kışlık odunlar yığılır, meyve ağaçlarının kışlık bakımları yapılır, dipleri güpbelenir. İşte ot, saman gibi yakacak ne varsa içeriye alınır. Ağır hayvan ahırların son bakımı yapılır. Böylece kışa başlanır. E ya sonrasında ne olur? E Anadolu insanı bilir ki bunun sonrası karbora fırtınadır. Evet Erbay'ın başlıyor sonra. değil mi hocam? Evet. E, haziran, önce kara başlar. Hı hı. E, haziran sonuna kadar e, Anadolu insanı sormaz. E, kozmopolit kültürün yoğurduğu metropol insanı gibi yaz ne zaman gelecek? Havalar ne zaman soğuyacak? Bilir ki Mayıs bittiğinde yaz gelecek demektir. Peki. Biraz uzun oldu herhalde. Yok açıklamam. hocam gayet güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu zehirli soğukları ile birlikte e, sizi yine konuk etmek istiyoruz programda. E, ne zaman ararsanız çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, halk takviminin bu haftaki raporunu tam uzmanından aldık. E, bu haftaki süreyi tamamlamadan önce e, halk takviminin kasım günlerine yansıyan birkaç küçük notunu da paylaşmak istiyorum. E, halk takvimi eskiden sadece sıradan halk ve kırsalda yaşayanların ...kullandığı bilgilerden ibaret... ...değilmiş. E, büyük şehirlerde... ...köşklerde, saraylarda da kullanılmış. Divan şairleri Bahari'ye... ...Viladi'ye, Sayfi'ye, Temmuz'iye... ...gibi adlar taşıyan kasideler... ...hazırlamışlar. Bunlardan... ...içinde bulunduğumuz günler için yazılmış birini... E, ...seçtim bugün için. Yazarı, yazarı Laedri olarak... ...geçiyor. Laedri... ...bugünkü anlamıyla anonim demek. Yani bilinmeyen... ...yazı parçaları için ya da anlatılar için... ...kullanılan sembolik bir deyim... E şöyle, e, tuttu güz faslını mizan ile akrep dahi kavs, cedi ve devle hüt oldu, zimistana medar. E, biraz açalım. E, Osmanlı döneminde kullanılan isimleriyle mizan yani terazi burcu, akrep ve kavs, kavs yay burcu. E, bunlar sonbaharı aldı. Zimistana yani kışa, e, cedi, oğlak burcu demek, devl, kova ve e, hüt devri geldi. Yani balık burcunun devri oldu olduğunu anlatıyor. Ee, son olarak Kasım'a dair bir iki gemici deyimiyle bir ata sözünü de zikredip kapatalım bugünkü programı. Eski gemiciler de Kasım tabirini tüm Kasım günleri için kullanır. Yani ikinci teşinin Kasım ayının sekizinden Mayısın altısına, yani Hıdrellez'e kadar toplam 180 günlük dönemi onlar da kendi e, dillerinde kullanırlarmış. E, Kasımın yüzü olmadan yani Kasım ayının 8'inden sonraki 100 gün bitmeden ki Şubat ayının ortasına 12'sine falan denk geliyor. Denize çıkmanın hayırlı ve karlı olmadığını e, ve 40'ına kadar denize açılmanın pek doğru olmadığını şöyle anlatırlarmış. 60'ında yat, 70'inde kalafat, 80'inde suya at, 90'ında donat, 100'de 100, Kasım 150 yaz belli. E, ve buna da eskilerin başta bahsettiğimiz pastırma yazına ilişkin sözünü ekleyelim. Kasım'ın kırkı, pastırma ayazı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Halk Takvimi Hazırlayan ve sunan Kansu Şarman.